42, numaralı konu, Tuğfeyl Bin Amr'ın Müslüman olması ertesi gün mescide gittim, baktım ki Hazreti Peygamber, Kabe'nin yanında ayakta ibadet ediyor, ona yakın bir yerde durdum, bütün tedbirlerime rağmen Allah Teala onun sözlerinin bir kısmını bana duyurdu, duyduklarım çok güzel şeylerdi, kendi kendime şöyle dedim, annem yasımı tutsun, ben akıllı ve şair bir kişiyim, çirkin ile güzeli ayırt edebilirim, niçin ben bu kişiyle konuşup da ne söylüyorsa anlamayayım, eğer getirdikleri güzel ise kabul ederim, çirkinse atarım, bu karar üzerine Hazreti Peygamberin gitmesini bekledim, o doğruca evine gitti, ben de arkasından giderek evine girdim ve ey Muhammed, kavmin bana senin hakkında şunları şunları söyledi, andolsun ki onlar seni bana korkunç göstermek için çok çaba sarf ettiler, öyle ki seni işitmemek için kulaklarıma pamuk bile doldurdum, fakat Allah Teala ille de bana senden bir şeyler dinletmek istedi, senden duyduklarım çok güzel şeylerdi, görüşlerini bana da anlatır mısın, dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber bana İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu, Allah'a yemin ederim ki o güne kadar bundan daha güzel bir söz duymamış ve bundan daha adil bir durumla da karşılaşmamıştım, bunun üzerine şehadet getirdim ve şöyle dedim, Ey Allah'ın Peygamberi, ben, kavmi içerisinde sözü geçen birisiyim, onlara dönerek kendilerini İslam'a davet etmek istiyorum, öyleyse Allah'a yalvar da bana onları davet ettiğim hususlarda yardımcı olmak üzere bir alamet versin, dedim, bunun üzerine Üzerine Hazreti Peygamber'e Allah'ım, ona bir alamet ver, buyurdular.